Açık Adı Dinleyicileri Dünya kumak Programı'ndan Akif ben. Ben de Aytaç Timur. Bütün dinleyicilerimize iyi haftalar diliyoruz. Dünya Okumak'tan, Açık Dergin içinden e 94.9'dan. Açık adı dünleyicileri, arada kalanları yine araya böyle konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine gündemin hızlı akışından bizim unuttuğumuz, satır arasında kaybolan bir konuyu konuşacağız. Ve konuğumuz Çukurova Üniversitesi Sorunları Fakültesinden Sedat Gündoğat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz merhaba. Sedat Bey. Adana'dan geldiniz. Evet, Adana'dan geldim. Nasıl Adana? Adana bu aralar soğuk. Ee, Olanın çok dışında bir soğuk var. Ee, daha önce böyle bir soğuk. Ben hatırlamıyorum. 2009 yılında gittim ben Adana'ya ilk. Ee, oldukça soğuk geçiyor bu e, kış. Ve ciddi bir anomal, anomali dediğim derecede bir yağmur var. Ee, Biliyorsunuz Selvakası da oldu. Yani Adana bu aralar... E, bittiğim krizini e, yaşıyorsunuz. Geçen yaşıyor. yaz nasıldı? Çok sıcak mıydı? Geçen yaz çok sıcaktı evet. Yani e, Yazlar zaten Adana'da çok sıcak. Sıcak yani çok sıcak ve daha çok sıcak olarak sınıflandırıyoruz biz. <gülüyor> daha şöyle, daha... şöyle bir şehir efsanesi duymuştum. Gerçek mi o işte? Evin e, tabanı suyla dolduruyorlar onun için diyorlar. Yani aslında çok mantıksız bir fikir değil. Altta kimse yaşamıyorsa <gülüyor> evin içine su doldurabilirsiniz ama tabii su kaynaklarını da düşünmekte fayda var bunu yaparken. Yani, Çünkü şey da ısınacaktır bu arada. <gülüyor> yani, banyo yaparken terleyebildiğiniz bir şehir adına Öyle bir e, özelliği var. Evet. Hmm. Sizinle bugün plastikleri konuşacağız. Adana'da çok fazla Sera var diyorsunuz. İstanbul'daki insanlar genellikle Antalya'daki seraları biliyorlar. Evet. Bunu da biraz uçakla Antalya'ya giderken üstlerinden geçtikleri için biliyorlar. Bir de burada bütün sebze meyvenin tamamının neredeyse Antalya'dan geldiğine der bir başka şehir efsanesi var. Evet. Yani Öyle olmadığını biliyoruz ama böyle bir şehir efsanesi var. Ama açıkçası sizinle konuşuncaya kadar Adana'da da bu kadar çok hatta siz daha çok Sera var dediniz. Buna ben de şaşırdım. Biraz bunları konuşalım. Bunlar Adana'nın hangi bölgesinde ve bu plastik Adana'ya nasıl zarar veriyor? Biraz tabii bunlarda kimlerin çalıştığı da açık radyo dinleyicisinin evet. ilgisini çeken bir şey. Bir tek tek başlayalım. Bunlar Adana'nın neresinde, ne zamandır var, büyüklüğü ne kadar, ürünler nereye gidiyor? Öncelikle şimdi bu sera, Antalya'daki sera daha çok yüksek seralar. Yani içerisinde ağaç yetiştirilebilen seralar ama Adana'da benim bahsettiklerim daha alçak tünel sadece bitkinin üzerini kaplayan, bitki çıktığında onu yırtıp dışarı çıkan sera türü. Bunlar tek kullanımlı tabii. Özellikle Karataş bölgesinde, yumurtalık bölgesinde Bir dakika, bir dakika. Şimdi <gülüyor> oraya bir geri saralım. Evet, geri bitki saralım. kendisi naylonu yırtıyor. yırtıyor evet. O naylon bir daha kullanılamaz oluyor. Kullanılamıyor. Yani zaten tek kullanımlı. O diğer Antalya'da yaygın olarak gördüğümüz seralar onlar kalıcı seralar. Evet. Bunlar kalıcı değil. Bunlar her sene tekrar tekrar ee, yeniden kullanmaktan yani yeniden satın alınıp e, yenisinin kullanılmasına gerektiren seralar zaten bir... Bu dehşet bir, verici bir şey. E, evet bir de tek kat da değil. iki kat yapılıyor. Böyle çok ilginç bir sere. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Bizim yumurtalıkta bir araştırma istasyonumuz vardı. Oraya gittiğimizde bu yerin üzerine poşet sermişler. Şimdi oraya da Van'dan <gülüyor> gitmiştim ben. Allah Allah dedim. Yani bu nedir böyle? Bir yaklaşıp bakınca içerisinde marul yetiştiriyorlar. Biraz kurcalayınca tabii toprak için o bitki için uygun ısıl ve şey şartlarını sağlamak ve yine diğer zirai konvansiyonel tarımsal uygulamalar çok uzman olduğum konular değil ama bunları kullanıp bıraktıklarını gördük. Hatta şöyle yapıyorlar bazıları toplanabilir toplanabilir olanı toplayıp kenara bırakıyorlar. Büyük bir miktarı tarlada kalıyor ve traktörle girip sürüyorlar tarlayı ve karışıyor bu. Toprağı. o sırada traktör arkasında böyle bir poşet uçuşması oluyor ya parçalanmış mikroplastik boyutuna gelmiş poşetlerin uçtuğunu görüyoruz. Hatta Akyatan diye bir bölgemiz var. Belki duymuşsunuzdur. Kuş cenneti aynı zamanda burası. Orada bir lagün var. Çok da güzel bir yer. Ee, koruma alanı, tırnak içinde koruma alanı. Arabanızla Akyatan'a gittiğiniz zaman bir noktadan sonra arabanın arkasında sera poşetlerinin parçalanmış sera poşetlerinin uçtuğunu görebiliyorsunuz. Kumla tozla beraber. Bu özellikle Karataş bölgesinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Ee, yumurtalık'ta da var aynı şekilde. Mersin'e doğru Tarsus'ta işte e, Huzurkent, Adana'lıoğlu dediğimiz e, küçük yerleşmeler, yerleşkelerin olduğu, küçük, e, kasabaların olduğu yerlerde de çok ciddi anlamda bir e, sera. Bu poşetler yapılıyor. demek ki öncelikle oradaki toprağı, yeraltı suyunu, yerüstü sularını kirletiyor. Tabii İnsana biz... kadar ulaşıyor mu peki hocam? Şöyle, bizim özellikle İskenderun Körfezi'nde ve Mersin Körfezi'nde yaptığımız çalışmalarda en fazla bulduğumuz plastik, mikroplastik türü bu sera poşetlerinin kalıntıları. Yani küçük, şeffaf oluyor. Dokunduğunuz zaman parçalanıyor zaten. Bizim öyle bir de handikap, handikapımız vardı. Yani örneği alıyoruz biz sudan. ...işleme koyduğumuz zaman bile bu poşetler parçalanmaya devam ediyor. Hatta ben bazılarının fotoğraflarını çekiyordum. Üzerinde binlerce kırıklar var böyle çizgi çizgi görüyorsunuz. Yani yüzümüz nasıl ki yaşlanınca kırışıklar oluşuyor. Bunlar da güneşin etkisiyle ve oradaki tarımsal faaliyet esnasında paramparça olabiliyor. Tabii İskenderun deyince şeyi de sormak lazım... E, o kör, körfezdeki e, termik santral meselesinden dolayı dedi bu su ürünleriyle ilgili olduğunuz için özellikle sorayım. E, burada suyun ısıtlığı ve balık türlerinin değiştiğine dair bir e, sağ araştırması e, sonuçları vardı. On, on, o konuda bilgi sahibi misiniz? Yani şöyle tek başına bir termik santralin tabii koca büyük bir alanın ısısını değiştirmesi pek mümkün değil. Lokal olarak değiştiriyordur bunu. E, ancak şimdi İskenderun körfezinin başka bir özelliği var. Bir sürü ağır evet. sanayi, yani, sanayi, yani, sanayi söz Demir çelik orada Demir çelik orada Petrokin, petrol, evet. petrol depolama sahası var Botaş'ın Şimdi yeni bir tane petrokimya tesisi yapılacak oraya Öyle bir planlama var yaklaşık 400-500 bin ton plastik ham üretecekler Bu çok korkunç bir durum Çünkü o bölge kapalı bir bölge çok ciddi bir gemi trafiği var zaten hali hazırda Büyük bir liman var orada Karşı tarafta yine İskenderun tarafında bir termik santral var Hemen yanında bir beton fabrikası var Bakıyorsunuz işte gübre fabrikası var bu tarafa bir tane daha termik santral yapılıyor, bir tane hali hazırda var olan. Yoksa yanına... siz fabrikaya karşı mısınız? <gülüyor> yani geçen işte Mersin'de de benzer bir petrokimya tesisi kurulacak. Bununla ilgili benden bunun çevreye olan etkisiyle ilgili bir Mersin'li yerel gazeteci arkadaşlar benden fikir istemişler, yani ne düşünüyorsunuz diye. Ben dedim ki şimdi. ...türkiye yaklaşık 1,5-2 milyon ton... ...yani tam değerini bilmiyorum ama... ...1,5 milyon tona yakın... ...ham plastik ithal ediyor... ...şey ihraç ithal ediyor dışarıda... ...alıyor, satın alıyor yani... ...para verip satın alıyor... ...şimdi bu fabrikaların kurulmasındaki temel motivasyon da... ...bu ithalatı azaltmak... ...şimdi böyle baktığınız zaman... ...çok steril olarak baktığınız zaman... ...faydalı bir işmiş gibi görünüyor çünkü... ...işte döviz, dışarı giden döviz... ...gitmeyecek artık... E ...yalnız şimdi bir handikapı var... ...bu fabrikalar... Bu ham maddeyi üretirken bile yine dışarıdan başka bir ham maddeyi propan satın alacaklar. Yani ortada e, bir ithalat e, şeyinin açığını kapatacak bir durum yok. Öyle bir maske e, şey yapılıyor. Hani ben bunu söylediğimde bana sen vay efendim şeye karşı mısın diye. Hayır yani ben karşı değilim. Zaten mevcut durum benim karşı olduğum şeyde değil zaten. Söylediğiniz şey gerçeği de yansıtmıyor. Yani orada bir e, fabrika kuruluyor ve bu fabrikanın çevresel etkisi tahmin ederiniz çok çok ötesinde olacak. Amerika'da bugün 80'lerde yapılan bir çalışmada okumuştum onu, bütün sahillerde bu ham plastikte pelet diyoruz biz, böyle boncuk şeklinde, siz de giderseniz herhangi bir sahile gittiniz de görürsünüz, şöyle sahilin özellikle bittiği kısma gidin, orası birikim alanı, bir avuç kum alın, yani sahil kumu alın, deniz suyun içine koyun bir kabın içinde, yüzeyde o plastikleri bulacaksınız, yüzüyorlar böyle, yüzer halde, göreceksiniz ve sayıları bazı yerlerde, binlerce yani o kadar çok ki, şimdi bunlar nereden geliyor? Amerika'dakiler işte bu fabrikalardan geliyormuş. Çünkü bunların taşınması esnasında çok ciddi salınım oluyor. Mesela Adana'da bir geri dönüşüm tesisi var. Bu geri dönüşüm tesisinden çıkan atık suyun içerisindeki peletler Adana arıtma tesisini tıkıyor zaman zaman. Yani o kadar zorlanıyorlar ki o peletleri arıtma tesisinde tutabilmek için. Çünkü ön arıtması gerekiyor ve bunların salınmaması lazım aslında. Ama işte atık yönetimi Türkiye'de olmayan bir şey. Yani yetersiz değil olmayan bir şey. Peki bu plastikler bize ulaşıyor mu? Çünkü e, hepimizin vücudunda bir kredi kartı kadar büyüklüğünde... ...plastiğin çoktan olduğuna dair falan araştırmalar var. Biz bunları yiyor muyuz yani? Ee, o beslenme çeşidinize göre değişir. Ne yediğinize bağlı. Marul yiyorsak yiyoruz anan. Ee, şimdi nanoplastik <gülüyor> nano meselesi var. Nanoplastik tespit etmesi çok zor bir plastik. Çünkü görülmüyor yani. E, tespit edemiyorsunuz. Tespit etme yöntemleri de çok stabil değil. E, o yüzden... Deniz ürünü yiyorsanız zaten hele ki midye falan yiyorsanız kesinlikle bu plastikleri alıyorsunuz. Zaten bir şey yemenize de gerek yok. soluduğunuz havada da var. Yani evin içerisinde bir evde ortalama bir evde 6 kilo e, evin içerisinde toz oluşuyor. Ve bunun %40'ı neredeyse belki %60'a yakında bazı evlerde e, mikroplastik. Peki Adanalıların bu teralardan etkilenme durumu nedir? E, Adana'ya gittiğinizde görürsünüz zaten her taraf e, plastik her taraf plastik ve bunun hmm. ıı, birçok etkisi var. Çünkü bazı yerlerde bunları yakıyorlar. Adana'da çok ciddi bir anız yakma problemi var. Bu esnada plastiğim yakıyorlar. O esnada plastik de yanıyor. Orada kalan plastik de yanıyor. Hmm. Zaten e, özellikle... An anız deyince tabii kuru ot falan aklıma geldi evet. ama orada tabii kuru var. ot içinde plastik de var. Tabii, tabii sadece tabii diğer hayvanlar da var. Yani bu bunun, bunun motivasyonunu ben bilmiyorum. Tabii masraf olarak onlara kolaylık sağlıyordur ama toprağı her defasında yakarak yeniden zenginleştirmeye çalışarak da gübreleyerek eski haline getirmeye çalışıyorlar. Çünkü böyle bir yöntem belirlenmiş. E şimdi bu esnada e, de yakılıyor. Veya bu anız yakma mevsiminde Adana'ya geldiğiniz zaman zaten e, havadaki o anız kokusunu ve şey evin içerisine bizim ev, ben Adana'da oturduğum evin içerisine e, yanan anızlardan gelen küller evin balkonunu dolduruyor, evin içine giriyor, elbiselerimizin üzerine konuyor. Yani o kadar yaygın bir iş. E sadece bu da değil tabi Adana'nın başka bir özelliği de var. Adana'da çok ciddi bir e, çöp yönetim problemi var. Yani bu Adana ile alakalı değil, tüm Türkiye'de olan bir şey bu. Bir de İtal plastik mevzusu var. İtal plastikler daha önce de bahsetmiştik bundan. Yine bunun yanında sahillere diğer ülkelerden gelen plastikler var. Mesela hemen aşağıdaki Mısır'dan, Filistin'den, Lübnan'dan gelen akıntılarla gelen. Çünkü bunlar çöplerini bizim bundan 10-15 yıl önce yaptığımız şekilde denize boşaltıyorlar. Şimdi bu e, atık meselesine e, bir müzik arası verelim. Arkasından devam edelim. E, sevgili açıkçası dinleyicileri, e, Tosys Moral e, bizim için söylüyor. Kanta, dansa, samba, siranda. Kansan, nasan, laya. Kanta, dansa, samba, siranda canção nação laia canta dança sua, sua voz de prendendo morena canção era seu cabelo laia, cor de noite em luarada lua, só sol da madrugada samba, vem iluminada canção Essa Nação, cantiga que laia, é de foda e a noite, noite inteira viu roda, rodar A natureza um iranda, dia ainda vem dizer porque fogo, o fogo é vento, fogo e o vento laia, Água é água e até pedra, pedra do salvar A gente banda em terra dura, tanto bate até que sangra Bir Tanto fala, até se espanta, tanto chora, mas levanta. levanta, tanto erra e terra santa, levanta, na esperança levanta, de que eu espero e Canta e canta, canta bate e dança, romantação baixa. Bate dança no meu nome me chama ciranda canto canção anda, na minha nação eu sou vai toca e canta bate dança no meu nome me chama ciranda Meryl, Kansöy'ne yara dedi. Ee, sevgili açık artı dinleyicileri, e, Çukarı Üniversitesi'nden, Sürünleri Fakültesi'nden Sedat Gündoğdu'lu olan sohbetimiz devam ediyor. Adana özelini konuşuyoruz. Kaldığımız yer e, atıklardı. Evet. Şimdi atık yönetimi diye bir şeyin olmadığını e, söylemiştiniz en son. E, atık yönetimi yok. Üstüne bir de e, atık alıyoruz değil evet. mi? Evet, aynen. Maalesef. Nedir mesele o taraflarda? Şimdi Adana'ya yakın iki tane büyük liman var. Birisi Mersin'de, birisi İskenderun'da. Şimdi bu atıklar yurt dışından gemiyle geliyor. Buralara geliyor en büyük. Biliyorsunuz Guardian'da bununla ilgili bir haber, soruşturma haber çıkmıştı. Diğer yabancı basında da çok ciddi anlamda bu değerlendiriliyordu. En son İzmir'de biliyorsunuz çok büyük bir terk edilmiş İtalyan atıkları tespit edildi. Yine İtalyan'ın atıkları bu sefer Asya'daki bazı ülkelerde tespit edildi. Şimdi bu atıklar buraya geliyor. Üstüne bir de para verdikleri söyleniyor bu atıkların. Hani it, ortada bir ithalat yok aslında. Ee, i̇hracat yapar gibi atık alıyoruz biz. Para alıyoruz üstüne. Biz almıyoruz tabii de atığı getirenler alıyor. E, bunlar getiriliyor sonrasını bilmiyoruz. Akıbeti belli değil. Yani geri dönüştürülüyor deniliyor ama yani geri dönüşüm biliyorsunuz ben hani kendim geri dönüşüm bir efsane olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten geri dönüşse İtalyan dönüştürür onu. Aynen öyle ben tam bu soruyu <gülüyor> soruyordum. Madem bu kadar kı kıymetli bu çöp bu kadar geri dönüştürülebilir İtalyan, İngiliz, Alman niye geri dönüştürmeyip bize gönderiyor? Ya bunlar geliyor Türkiye'ye ama akıbeti konusunda bizim şüphelerimiz var bilmiyoruz yakılıyor mu gömülüyor mu gömüldüğüne dair söylentiler var. İşte İzmir'deki gibi terk ediliyor bazı alanlara. Terk edilip ara ara yakılıyor. Böyle iddialar var. Yani şeffaf değil. Şimdi yeni bir yönetmelikte atığın yüzde sekseni, kapasitenizin yüzde sekseni kadar yurt dışından atık getirebilirsiniz gibi bir yasal düzenleme yapıldı. Çok tehlikeli bir düzenleme bana sorarsanız. Bu, bu işi yasal bir kılıfa evet. koymak. Yani düzenlemek bazen gerçekten düzenlemiyor işi. Daha da karmaşık hale getirebilir. Yani Çin bu işten niye vazgeçti? Çin artık başkasının çöpüyle uğraşmak Artık Çin için çok maliyetli hale geldi. O yüzden vazgeçti. İşte bu Türkiye. Orada ülkeler... gözetilmeyen bir maliyet var tabii. sağlık evet, maliyeti. Tabii. Yani o insanlara verdiği zararın sonra devlete bir maliyeti var ama oynayın sonra tabii. 15 yıl sonra. Tabii. Şimdi tabi siz Adana'dan geldiniz yani her konu uzman değilsiniz. Ama <gülüyor> <gülüyor> her günde bir Adana'lı bulamıyoruz. <gülüyor> Şimdi sizi bulmuşken bu seralarda kim çalışıyor? Evet, önceden Urfa'dan çok ciddi bir mevsimlik e, tarımçısı. Adana'ya geliyordu. Ancak bu özellikle Suriye'deki savaştan sonra ciddi bir Suriyeli mülteci. Sadece Suriyeli mülteci değil, Afganlar yine başka Iraklılar. Ülkeler, Iraklılar, işte Malezya'dan, Bangladeş'ten gelen mülteciler çalıştırılıyor. Zaten Karataş'a doğru gittiniz de görürsünüz bunları. Öyle plastikten, yine plastikten yapılmış evler içerisinde. Evde değil, barakalar içerisinde yaşıyorlar. Evet, bu sadece Türkiye'ye ait bir sorun değil tabi ben, benzer bir durumun İspanya'da olduğunu da e, bir e, video haberde izlemiştim yine BBC'ye ait bir haberde. İspanya'da tam Türkiye'de yapılan aynısı yine sera poşetleri ile tarım yapılan bir alanda yine orada da işte... Faslıca... Bunlar da mevsimlik mi Sedat Bey yoksa yani Adana'dakiler 12 ay mı kalıyorlar çünkü bu mesela Suriye'nin kışın geri dönme ihtimali yok. Yok evet yani mevsimlik... Yani o evlerde karşı... 12 ay mı kalıyorlar ev diye, diyebilirsek ona? 12 ay o evler orada. On iki ay oradalar <gülüyor> yani. Eskiden mevsimlik işçi denildiği için. Urfa'lılar dönüyordu yani. yani. Artık dönemiyorlar tabii tabii Suriyeliler. E, tam olarak e, mevsimlik belki statüsü olarak mevsimlik statüde çalıştırırlardır ama oradalar yani. Biz ne zaman gitsek her mevsim aynı yerde insanlar yaşıyorlar orada. O barakalarda yan tarafında bir tane sulama kanalından toplama kanalı daha doğrusu çok büyük bir kanal. Yani Seyhan Nehri kadar geniş bir toplama kanalı var. Orada denize dökülüyor. Oradan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yani çok işler acısı bir durum söz konusu. Yani bu tarım, konvansiyonel tarım özellikle her anlamda insan için çok ciddi insan için de değil doğa için de diğer hayvanlar için de çok ciddi riskler barındırıyor. Bunların çocukları da orada mı? Tabii çocukları da orada. Peki ne kadar para kazandıkları hakkında fikriniz var mı? Yani tam ben şeyi bilmiyorum, tam değerleri bilmiyorum ancak o bölgede bizim irtibatta olduğumuz işte bizimle birlikte çalışan işte balıkçısı da çiftçisi de ya da tanıdığımız yine tanıdığımız komşularımız, bildiklerimiz en azından daha önceki mevsimlik işçilerin çalıştığı fiyatın 3'te bir fiyatına çalışanların olduğunu söylüyorlar yani. Çok ucuz çünkü şey yok, sosyal güvence denilen bir mevzu söz konusu değil. Ya da başka şansları yok. Tabii. Başka şansı hmm. yok, tabii gelmiş mağdur insanlar yani bir şekilde ülkelerini terk etmişler. Peki belediyenin bunlarla ilgili bir çalışması var mı? Fikri, ee, yeni yeni bir şeyler yapılmaya çalışılıyor diye özellikle topluma entegrasyonları konusunda bazı projelerin yeni yeni başlandığı. Mesela çocuklar okula gidebiliyor mu acaba? Ya da Arapça bilen öğretmenlerden ders alabiliyor mu? Şimdi yanılmıyorsam öyle bir proje başlatıldı özellikle. Milli eğitimi var böyle evet. projesi. Yıllarda da orada var mı onu merak o, bu Adana'da da yeni yeni başlatıldığını ben belediyenin kültür müdürüyle tanışmamız hasabıyla biliyorum. Yoksa özel olarak böyle yapılan büyük bir proje olduğunu falan duymadım ben. Yani esasında burada yaşanan dram sizin anlattığınız evet. o kadar çok yönlü ki. Evet. Yani o plastik bir yandan doğadaki bütün varlıkları zehirlemeye devam ediyor. Bizim belki de henüz inceleme fırsatı bulamadığımız örneğin solu etkisi. Biz, Değil mi? Biz incelemedik ama inceleyenler var. Yani, hmm. yani bu, bu konuda çalışan. Adana özel için söylüyorum. Hani yok, dünya için Evet tabii. onu kastediyorum. Yahut orada bu e, bahsettiğiniz or koruma çırnak içindeki koruma alandaki etkilerinde Belki 20 yıl sonra anlayacağız. Evet. Oradaki yeralt sularına ne yaptığını, sonra Adanalılara ne yaptığını. E bir de şimdi buraya savaştan kaçıp gelen mültecilerin, böyle gayri insani şartlarda, oradaki çocukların, kadınların, yaşanan dramın gerçekten e, o kadar çok boyutlu ki, evet. e, o kadar çetrefil bir iş ki, e, yani insanın inanası gelmiyor. Değil mi Ya yani Nereye... E... Hangisini hangi soruyu Soracağımızı evet, şaşırdığımız yani. bir alan evet. Ne tarafa baksan bir dram Tabii. Bir trajedi bir felaket İnsanlık dışı durumlar tekrarlanıp duruyor yani Ve üstelik oradan doğan ekonomiyi de Yani oradaki marulu da Belki marul yenmeyecek mevsimde Ya da salatalığı mesela evet. Evet. E, Salatalığı salata yenmeyecek Mevsimde yani şimdi evet. e, Satın alarak e, Finanse eden de bir başka kesim var e, Arkasını görmüyor o salatalığın Arkasını görmüyor biz geçenlerde sosyal medyada mesela bir manav fotoğrafı paylaştık ve şunu sorduk. Bu yazın mı çekilmiş kışın mı? Evet, hiç belli olmuyor. Belli olmuyor. Evet. Fikir yok. Dört mevsimle yiyorlar <gülüyor> tabii. <gülüyor> Ama işte bu insanlar bu şartlarda bu plastikler denilerek bunlar üretiliyor. Ve orada korkunç bir tahribat var. Ama biz gözümüzü oraya kapatıyoruz. Bir körebe oynuyoruz. Evet. Her salatalık yediğimizde Adana için körebe oynuyoruz. Evet. Çok doğru. Tabii sonuna doğru yaklaşıyoruz. Özellikle bu su ürünlerinin olduğunuz için soracağım onu. Bu yani iklim krizi'nin etkilerini görüyoruz, tarımdaki etkilerini görüyoruz. Yani bu Adana ve çevresi İskenderun'un körfezi için ne kadar sürdürülebilir bir hale gelebilir? Yani ne kadar süre kaldı? Çünkü biz vermiş olduğum örnek şeydi. Dört yıl önce oradaki termik santral sağ araştırması yaparken balıkçılarla konuşmuştuk. Ya abi vallahi biz yirmi yıl önce şu tür balık yoktu artık bu tür balık var gibi yanıtlar gelmişti. Ne kadar daha böyle gidecek son yorum olarak onalım. Şimdi tabi bu itlim kriziyle beraber şimdi Süveyş kanalı diye bir kanal var aşağıda. Oradan habire Kızıldeniz'den ve Pasifik bölgesinden Pasifik okyanusundan türler Türkiye'ye kıyılarına doğru giriş yapıyor. Yani her ay neredeyse yeni bir tür geliyor. Her, her, her gruptan, her canlı grubundan bahsediyorum. Denizdeki her canlı grubundan bahsediyorum. Şimdi bunlar geldikleri alan Akdeniz aslında Akdeniz çok fakir bir alan. Çok zengin bir alan değil Akdeniz. Balık açısından özellikle Doğu Akdeniz. E, fakir bir alan. Şimdi burası onlar için çok uygun. E, reka, hmm. Rekabeti çok doğal yüksek. Doğal düşmanlar yok. Ta, evet. Tabii doğal düşman yok. Şimdi işte balon balıkları, aslan balığı, e, başka balıklar. Şimdi ana av kompozisyonunun, bir balıkçının avladığı av kompozisyonunun çok az yerli tür. Büyük çoğunluğu istilacı olarak gelen türler. Bunlar da tabii o kanalın da şeyle, vasıtasıyla kuzeye doğru göç etmeye başlıyorlar. Şimdi daha önce hiç Marmara'da görmediğimiz türler... Marmara'ya kadar çıktı balon balıkları daha yukarı kadar evet, çıktı tabii. şimdi karadeniz'e kadar geliyorlar e bu, bu, bu, bu iklim kriziyle doğrudan bağlantılı tabii, tabii. yani e burada bir kabul kapasitesi var tabii, yani bir yer bu krize dönüştürsün yani taşıma kapasitesinde çok çok üstüne çıkıyor bu türler. çok evet. teşekkür ediyoruz Sedat Bey e katıldığınız için ben e, gerçekten ederim. böyle Adana'dan doğrudan bilgi almak e, e, üzücü de olsa <gülüyor> e, dinleyicilerimiz için bence bir fırsat ee, tekrar teşekkür ediyoruz teşekkür ederim. stüdyomuza Güzel, kadar edeyiz. geldiğiniz Hı? için. E, sevgili dinleyiciler ben Aytaç Timur. E, açık dergi içinde Dünyayı Okumaktan e, hepinize iyi haftalar diliyorum. Ben Akif Pamuk. İyi haftalar. Dünyayı Okumak Yazarlarla Yarattıkları Kahramanlar